bu Bismillahirrahmanirrahim bugün 06.12.2009 pazar günü <gülüyor> e, bu sefer e, yine e, İstanbul'dayız tüm arkadaşlar arkadaşlara Hoş geldiniz diyelim cenab ı Hak <gülüyor> her birazlerimize zatî feydinden mesip eylesin inşallah zaman zaman belirttiğimiz gibi e, nefsimizle değil Cenab-ı Hakk'ın idrakiyle idraklenmeye çalışalım aksi halde bunları anlamamız pek kolay olmayacaktır İzmir'de başladığımız bir mevzumuz vardı mevzumuz Risale-i Gavsiye tercümesi Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Gerçekten çok yüksek bir bilgiye sahip, küçük bir risale, dört sayfa gibi ama bir sürü ciltlerle kitabın içine sığmayacak kadar büyük içerisinde özellikler var. Tamamen Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Rabbi ile e, istişare etti, Rabbi ile konuştuğu alışveriş yaptığı e, tamamen e, zati bir olayın seyri ve akışı başarısında. Şeriyetle ilgili hiçbir mevzu yok. Cenab-ı Hak inşallah e, biz de bunları kendi hakikatimizle anlamaya ve tefekkür etmeye çalışalım. En geniş manada istifade etmeye çalışalım inşallah. Gavs-ı Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin diğer başka hiçbir eseri olmasa sadece bu eser olsa yine onun yüceliğine yaraşır bir şeydir. Bilim manzumesi nasıl diyelim yani potansiyeli evet kaldığımız yer şöyleydi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Gavs ben her kerimden kerimin, her rahimden rahim. Yani bu alemde ne kadar <gülüyor> kerimlik varsa, yani ikram edicilik varsa, ben onların hepsinden daha kerim, yani daha çok ikram edeceğim ve ne kadar rahim varsa ben onların hepsinden daha rahimim. Neden böyle diyor Rabbimiz bize? Çünkü zaten diğer kerimlerin ve rahimlerin kaynağı kendisi. Yani nerede bir ikram varsa o ikram <gülüyor> bulunduğu mahallin kudreti kadar olmakta. Yani şu demek, bir yerde ziyafet veriliyorsa o makamın gücü, kudreti, kuvveti, kapsamı ne kadarsa o kadar verir. Yani kudreti neyse o kadar verir. İkram eder. Aslında bütün dünya bir sofra, bir ikram yeri, her şeyle birlikte gerek maddi manada rızıklarıyla birlikte gerek böyle kitaplarıyla yazılır kitaplarıyla birlikte ve bunların en büyük kerim yeryüzünde hangisi en büyük kerim Kur'an-ı Kerim bundan daha büyük bir kerim yok İşte onu Cenab-ı Hak bize zatından vermiştir daha büyük bir kerim olması mümkün değil işte Kerim'den, Kerim'in ve Rahim'den Rahim. Onun ismi zaten bilindiği gibi Besmele-i Şerif'te Bismillahirrahmanirrahim. Ondan daha büyük bir Rahim yok. Eğer olsa şayet orada onun ismi okun olur. Yani Allah'ın sıfatlarından olan Rahim ismi okunmaz bir başka Rahim olur. İlk işe başladığımız hayata, yani gündüz uyandığımız, ilk işe başladığımız, ne yaparsak yapalım, eğer uyanık isek her işimizi r-Rahim ile yapmaktayız. İşte ondan daha büyük rahim mümkün değil. Çünkü bütün rahimler ve kerimler ondan gelmekte. Hatırlarsınız bir hikaye vardır. Süleyman Aleyhisselam bir gün demiş ki, Ya Rabbi ben de çok zenginim. Bugün Dünyadaki varlıkların rızkını ben vereyim müsaade et de ben vereyim diye Öyle ricada bulunmuş Cenab-ı yani Hak Tepek ya Süleyman, sen ver bakalım diyor Ve geniş zahraya yayılıyorlar Yüzlerce binlerce kaplar kazanlar yemekler pişiyor pişiyor pişiyor İşte her şey hazırlanıyor dünya öğlen yemeği verilecek diyelim bütün varlıklara bu arada bir karınca sürüsü geliyor, giri veriyorlar yemeklerin içerisinde, yemekler bitti. <gülüyor> İbrahim Aley şey, Aleyhisselam tabii Ya Rabbi acını kusura bakma yani acını anladım. Bunlar bir <gülüyor> varlığın bireyin yapacağı işler değilmiş diye bu hadiseyle alakalı bir hatıra bir hikaye oldu. Evet devam edelim. Ve dedi ki ya gavşu indim indimde avam gibi uyuma. Beni görürsün. O zaman yani. Dedim ki ya Rabbi indim de nasıl uyuyayım Dedi cismin lezzetinden sıyrılarak nefsin şehvetinden sıyrılarak ruhun Artık kaymasından sıyrılarak ve zatıla fena bularak uyu. Başa dönelim. Dedi ki, Ya gams indimde avam gibi uyuma. Şimdi bakın, Herhangi bir kimse ilhami bir şey geldiğinde bunun evvela tetkik edilmesi lazım. Hayali mi, gerçek mi? Yani ilham mı, evham mı? diye bunu tespit edilmesi lazım. Burada bakın o kadar kesin konuşmalar var ki işte Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin yüceliğini yüksekliğini buradan anlıyoruz ki hiçbir şekilde hayal ve evham, dehim karışmadan çok net olarak Rabb'iyle adeta karşılıklı konuşuyor gibi. Hani <gülüyor> Tevrat-ı Şerif Musa selamı verilirken Ya Rabbi bu kadar sesini yakından duydum. Madem ki bu kadar yakınımdasın kendini bana göster dediği zaman Lenterani ya Musa sen beni göremezsin dedi Cenab-ı Hak ona. Şimdi bakın burada <gülüyor> çok değişik bir hadise var. Karşılıklı konuşma da lenterani gibi hiçbir şey yok. Ve de lenterani açılımı da var ayrıca. <gülüyor> Ve de çok net bir konuşma var. Yani adeta buna tabi nezaketen ilham diyelim. Ama tamamen ilahi vahiy hükmünde. Buradaki kelimelerin hepsi. Ama Nezaketen ilham diyelim. Çünkü vahiy bilindiği peygamberlere gelmekte. vahi ile ilhamın arasında ne fark var? Vahiy yeni gelen bir bilgi hükmünde. İlahi hükmü. Allah'ın yeni gönderdiği, irsal, rasul, peygamberlerle yeni gönderdiği bir bilgi. İlham ise o bilginin açılığı. Ama o da aynı düzeyde. Vahiyin açılımı ilham. Çünkü vahiy... ...bütün mertebeleriyle... ...birlikte... ...dört beş yani ne kadar... ...merati bilah varsa... ...efal mertebesinden bahsetmekte. Esma mertebesinden, sıfat mertebesinden... ...zat mertebesinden bahsetmekte. Yani vahiyin içinde... ...tek cümle olduğu halde... ...bütün merati ilahiye var. İşte... ...herhangi bir kimsenin... ...bunu eğitimini almadan... Onların içerisinden çıkartıp da diğer mertebelerdeki olan mevzularını buldurması mümkün değil, buldurulun mümkün değil. İşte bu tür büyüklerimizdirlerimiz, bunları böyle kitaplarında açarak bizlere, bizler de onlardan işte lütfularını almak suretiyle öğrenmeye çalışıyoruz. Ee, Anlaşıldı değil mi? Ne demek istiyorum? Bakın kelimeler ne kadar açık öyle yuvarlak cümleler değil ve duyulmuş de değil yani bu kadar keskin hatlarıyla belirlenmiş cümleler yok başka yerlerde başka kitaplarda var tabi herkesin neşesi bir başka türlü ama bu kadar küçük bir şeyin içerisine yani kısa cümlelerin içerisine bu kadar geniş manaların yüklenmesi çok değil. müthiş bir hadis tabi anlayabildiğimiz kadar diyor ki İndimde avam gibi uyuma Ne demek istiyor İndimde avam gibi uyuma Yani benim yanımda indi yanında demek manasında ne ya İnnet dine diyor ya İslam dini Allah'ın indinde yani yanındadır Şimdi karşımıza bir hadise çıktı ama biz Allah'ın indinde değiliz ki o dini nasıl öğreneceğiz bak İslam dini Allah'ın indinde yani yukarıda diyor e peki buradaki din ha, bu kullandığımız din beşerin indinde olan dini kullanıyoruz peki o hakkın dininden ayrı mı? değil ayrı değil ama <gülüyor> zatî manada olan din değil efal mertebesinin dinini kullanıyoruz yani şiir ve fizik dinini kullanıyoruz işte onu Cenab-ı Hak bize, e, peygamberimize vahyetmesi dolayısıyla efal alemine indirdiği, efal alemi düzeyinde kullanılacak din bizim indimizde olan din oluşuyor. İşte biz de <gülüyor> e, fıkıh dini olarak, kelam dini olarak bu dini kullanıyoruz. Ama gerçek din Allah'ın indinde. O halde bu meratibi, bu mertebeleri aşarak bizim oraya çıkmamız gerekiyor. Veya o mertebeden alıcı olmamız gerekiyor. İşte burada belirtilenler hep Allah'ın indindeki dinden bahsediyor burada. Bu dinin dışında bir hüküm değil bunlar. Din sadece fiziki manada hareketler değil. Din tefekkür demek. Yani Allah bilinci, marifetullah demek. Gerçek gayesi o. Yoksa sadece insanlar <gülüyor> cennete gitsinler e, diye e, fiziki manada sevap günah çetveli olarak sadece değil. Benim indimde uyuma diyor. İşte bu uykonun veya bu hadisenin ne olduğunu bilmemiz için Allah'ın indimde bakın benim indimde kendi yerinde kendi yatağında demiyor yani benim yanımda avam gibi uyuma. Peki arada ne fark var? Avamın uykusu ne demek? Arifin uykusu ne demek? Şeytanın bir tanesi caminin kapısına girmiş böyle gelmiş, içeriye bakıyor. İçeride de iki kişi var. Biri abit namaz kılıyor devamlı, biri de kafir gibi oturuyor, bekliyor içeride. Ezan vakti, namaz vaktini bekliyor, öteki nafine namaz kılıyor. Şimdi de görmüş, hadi iblis girsene içeriye demiş, niye girmiyorsun? E giremiyorum, korkuyorum içeriye girmekten diyor. O zaman <gülüyor> neden korkuyorsun? Galiba ibadet eden abidin ibadetinden korkuyorsun diyor. Yok diyor, ondan korkuyor. Orada var yani bir gaflet halinde orada korkuyor işte diyor. <gülüyor> Çünkü o ariflerden onun için ona ne yapsam diyor içeriye sokmaz diyor. İşte <gülüyor> uyanık olmak demek hakkın yanında olmak demek zaten. İndimde avam gibi uyuma. Ya. Şimdi biz acaba bu cümlenin neresindeyiz? Hepimizi düşünelim. Evvela Allah'ın indimde miyiz değil miyiz? Allah'ın indiminin dışına çıkmamız mümkün mü değil mi? Evvela onu bilir. Mümkün mü? değil, değil. o zaman indimde ise yani Allah'ın indimde biz avam gibi uyumayalım bak o kadar açık açık söylüyorum <gülüyor> Eğer indimde ise avam gibi uyuma bu ne demek uyku kaç türlü iki türlü biri yatakta yatıp eyvallah deyip kalıbı dinlendirmek biri de gezer yürür uyku, uyurlardan yani geziyoruz, yazıyoruz, çalışıyoruz, yapıyoruz, yemek yiyoruz, ama uykudayız hep ne yazık ki. Buna ne diyorlar? Uyur gezer diyorlar değil mi? Yani, i̇şte <gülüyor> eğer biz gerçek manada hakkın indindeysek uyuduğumuz zaman dahi biz onun indindeyiz. Uyumak da ondan ayrılmaz insan. Neden? Çünkü diğer vakitlerinde Rabbi onunla birlikte, o da onunla birlikte olduğu zaman ondan ayrılmaz. Hüseyin rahmetullah şöyle geldi Oğlum sen uyanık iken Rabb'ini bekliyor olduğun halde sen uyurken o da seni bekler. Diyor. Boş laf değil. Biz uyurken de o bizi bekler. Gerçekten de bekler. Neden bekler? Kulum uyansın da benimle meşgul olsun, bana dua etsin, bana niyaz etsin diye Kelam etmek için bekler. Herkes ona dua ediyor. Herkes ona yazvarıyor. Onun kelam etmediği kimse de yok aslında. Ama kişi kiminle kelam ettiğini bilmezse, kiminle konuştuğunu bilmezse o zaman tabii onu değerlendiremez. İşte indimde avam gibi uyuma. Avamdan kasıt ehli gaflet. Yani hakkım varlığından haber yok. Ben ettim, ben ettim, ben yaparım. Ha bak işte ben küçük dağları bilmem ne ettim. Şunu sana şöyle ederim. Bir patlatırsam onu yaparım bunu yaparım. İşte bunların hepsi uykuda olan kör dövüşünden başka bir şey değil. İşte bunu yapma diyor. İndim de ağlam gibi uyuma. Eğer bir farkın varsa, benimle yakınlaşmak istiyorsan bunları göze al yani bu hali yaşamaya bak indimde avam gibi uyuma beni görürsün demek ki hakkı görmenin şartı uyanmak uyanmak bir insan gerçek uyurken de gözü bir şeyler görüyor yağ tabakası gözü görmüyorsa da kalp gözü görüyor bir şeyler görüyor. rüyalar görüyoruz çünkü ama buradaki <gülüyor> beni görürsün hükmü Sadece belirli bir tablo gibi, şu Allah'a burada gördüm ben gibi gibi değil bu görüş. Bu görüş, gaflet uykusu diye beşerin yani zahir ehlinin bahsettiği ama ne olduğunu bir türlü de anlatamadıkları gaflet uykusundan <gülüyor> uyanmak yani öyle uyuma, o zaman beni görürsün. Neden? Fenavat <gülüyor> ve zaten nereye bakılsa onun etinden başka bir varlık yok alemde. Ancak bakın bu bilgi bize ikram, kerim olan, Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz vasıtasıyla bildirdiği bilgi. Bizden evvelki ümmetler bunu bilemiyorlardı. Ümmet değil onlar, değiştirerek söyleyelim. Kavimler. Tek ümmet var yeryüzünde, o da ümmeti Muhammed. Diğer peygamberlerin devam eden bağlıları, tabileri kavim, kavimdir. Eskiler onu belirtelim. Bazen kayıyor dilimiz, o şekilde konuşuluyor. İşte nereye bakarsan hakkın reçesi oradadır. Ne kadar açık. E, Musa Aleyhisselam'a Lenterani ya Musa, yani sen beni göremezsin ya Musa. Neden? Çünkü o mertebede daha henüz tenzih hakikati, yani tenzihi anlayış olduğundan, tenzih de ikiliği gerektirdiğinden, yani ötelerde bir Allah anlayışı ve aşağıda kul, e, yukarıdaki Allah'a güzel fiiller, ameller yaparak kendini sevdirecek anlayışı olduğundan, orada kesinlikle sen beni göremezsin. Ayet devam ediyor. Eğer beni görmek istiyorsan, bak şu dağa bakalım. Dağa tecelli ettiğinde ve ceale <gülüyor> dekkan dekka dağ parçalandı ve Musa da vesaire bayıldı. Yani demek ki Allah'ı görmek oldukça yüksek bir irfaniyet ve güce sahip olmak gerektiriyor. Yani görmek için. İşte eski kavimler iyi seviyet dahil iyi seviyette Allah'ı görme var ama bildirme yok. Kendisi sadece görüyor. Yani fenafirli hakta fani oluyor. Ama bakabilah olmadığı için, dönüşü olmadığı için bunu kavmine bildiremiyor. İşte yegane bu hususta yani bu ilimde mucid olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve biz ona bütün dünya aslında ne kadar şükranede bulunsak ödeyemeyiz hakkımızı. Yani Hazreti Peygamber Efendimiz'in bize getirmiş olduğu bu bilgilerin şükranesini ne kadar yapsak ödeyemeyiz. Ancak işte her kerimden kerim, her rahimden rahim anlayışını izrak edebilirse onun keriminden ve rahiminden geldiği için ona şükrederiz. Beni görürsün diyor bakın. Musa aleyhisselama lenterani, bakın sen beni göremezsin koskoca ulazim peygambere. Ama burada Peygamber Efendimiz'in askerlerinden bir asker diyelim, görevlerinden bir görevliye sen beni görürsün diyor. Ne kadar büyük bir lütuf Ümmet-i e. O halde onların şahsında bu her birerlerimize açık bu kapı. Zaten işte Peygamber Efendimiz'in de rahimiyeti, kerimiyeti burada da her zaman, her saat olduğu gibi burada da bizimle beraber. Ve bunu biraz açmak üzere Dedim ki Ya Rabbi indinde nasıl uyuyayım Şimdi dediye ya avam gibi uyuma Eğer avam gibi uyursan Beni göremezsin Geliyor arkasında Avam gibi uyuma da beni görürsün o zaman Ama o da diyor ki Ya Rabbi indinde nasıl uyuyayım Yani yanında senin nasıl uyuyayım Şimdi bunun bir başka yön var. Ya Rabbi sen ben senin huzurundayken nasıl uyuyayım Yani 24 saat uyumamam lazım gibilerde. Ama bu <gülüyor> adeti ilahiye uygun değil. Yani bu şekilde uyumamak da değil zaten. Dedi ki nasıl e, uyuyayım sorusuna dedi ki birinci e, cevap olarak cismin lezzetinden sıyrılarak bakın şimdi cismin lezzetinden sıyrılarak bu ne demek yani duyularımızı belirli bir miktar iptal ederek veya defadeyle diyelim kontrol ederek şimdi herhangi bir şeyden aldığımız lezzet cismani mi yoksa ilahiyin aldığımız lezzet evvela bunu ayırmamız gerekiyor aldığımız lezzet cismani ise bütün her şeyle hakka perde oldu gitti. ve bu yukarıda belirtilen hususu yerine getirmeniz mümkün değil. Yani Rabbimizi görmemiz, müşahede etmemiz mümkün değil. Aldığımız lezzetler cismani ise. E peki yemek yedik işte elhamdülillah ev evsaflarına de kardeşlerimize. Ayran içtik, yemek yedik, <gülüyor> işte pilav yedik. Bundan dilimiz ister istemez bir lezzet aldı. Lezzet almamış olsa o da görevini yapmamış olur zaten. O da suçlu olur sonra. İşte bu aldığımız lezzeti bazımızdan geçerek gaflet halinde yiyorsak biz dünyalık lezzet ehliyiz. Bak cismin lezzet ehliyiz. Ama o anda ya Rabbi, şükürler olsun, sana, ne güzel nimetler hak etmişsin diye yediğimizde o bize perde olmaz. İşte <gülüyor> Yasine <'in> Şerifte belirtilen, ﷺ <gülüyor> inne ve İşte buradaki <gülüyor> orada innasab el cenneti yerne onlar o gün meyvelerle meşguldür bakın eğer bu dünyada cennet ehlinin bir kısmı veya gidenler e, ibadetleri vasıtasıyla cennete gitmişlerse yani abittikleri yönünden ibadetlerin fazla olması günahlarının az olması şekliyle cenneti kazanmışlarsa Orada da yiyecekleri, tadacakları tat nefsi olacaktır. Ve bu onları meşgul edecektir. Oradaki tat meşgul edecektir. Ki <gülüyor> Onlar meyvelerle meşguldürler. Meyvenin iki hali var. Biri görüntüsü göze hitap eden, birisi de tadı dile, dava hitap eden. İkisiyle de meşgul olacaklardır. Bakın ayet kerime <gülüyor> buraya baktığımız zaman biz bunu taltif ayeti gibi görürüz. Zahire göre de öyledir. Ama tevhid ehline, infaniyete göre bakıldığında üzüntü verecek bir hadisedir o. Ya yani, üzecek bir hadisedir irfan ehlinin. Eyvah, eyvah, eyvah. Daha hala meyvelerle meşgulüz. Rabbimizle ne zaman meşgul olacağız ki? Yani işte yediğimiz herhangi bir gıda nefsi manada boğazımızdan geçiyordu o, ah, o oh, oh falan şıpırdatıyorsak ağzımıza affedersiniz. Yani nefsi manada işte o nefsimizi kabarttı gitti. Nefsimize gıda oldu, bize gıda olmadı. Ve biz onu yanlış yerde kullandık. Bak cismin lezzetinden. Yani cismimiz ile aldığımız lezzetten sıyrılmamız gerekiyor. Peki hiç mi şeysiz olacağız? Tata olacağız. Tad almayan kimse olacağız. Alacağız tabii hepsinden. Ama diyeceğiz ki bu Rabbimizin lütfudur bize. Sizler cenab o anda yemek yediğimizin ortasında tam işte güzel yemek yiyorken ortasında bizim bütün beş duyumuzu kaldırsa veya tad alma duyumuzu sadece kaldırmış olsa. Tad alma duyumuzu kaldırmış olsa. Yediğimiz her türlü şey hani saman gibi geldi deriz ya. Hepsi aynı tatta gelir dilimizin ve damağımızın içerisine Cenab-ı Hakk'ın koyduğu o kadar çok şeyler lifler, sinirler varmış ki o tad alma. Bir noktada binlerce sinir ucu ki o ayırabiliyor onları o kısacık aracık bir yere neler sığdırmış Cenab-ı Hak. Binlerce boğazımızdan, beynimizden gelen teller düşünelim. Oraya ağzımızın içinde olsun ne dilimizi döndürebiliriz ne bir şey yapabilir Ama Cenab-ı Hak o kadar Büyük bir teknoloji sahibi ki Biz farkında bile değiliz O gelen çalışan tellerin Sinirlerin, davarların, kalp atışların İşte bu Boğazımızdan geçerken Nefsi manada Ve şükretmeden <gülüyor> Yiyorsak Biz nefsin lezzeti içerisindeyiz cismani lezzet içerisinde <gülüyor> Yaşamaktayız İşte bunun lezzetinden sıyrılarak Nefsin şiddetli arzularından sıyrılarak şimdi herhangi bir şey ne kadar şiddetle istiyorsak ama şunu yapayım bunu yapayım onu edeyim diye o zaman yine Hakk'ın indinde avam gibi uyuyor hükmünde olmuşuz. Dünyanın peşinden koşuyor çünkü. Ruhun artık kaymasından yani bundan sonra kaymasından sıyrılarak ruhun kaymasından sıyrılarak. Şimdi burada <gülüyor> ruhtan e, kastedilen <gülüyor> insanda bilindiği gibi bir sürü ruh var. Madeni ruh, <gülüyor> nebati ruh, hayvani ruh, insani ruh, meleki ruh <gülüyor> diye <gülüyor> devam etmekte. Burada ruhun kaymasından <gülüyor> murat bizde ve nefah tefimin ruhi hakikatinin hakikatini batında bırakıp kullanmayarak, irfaniyet önünde olan onu kullanmayarak e, hayvani ruhumuz üzere hayatımızı yaşamak. Yani onu oraya kaydırmak. Evet, artık ruhun kaymasından sıyrılarak. Yani idrakimizde verafah ile birlikte yaşamak. Ve zatınla fena bularak uyu Ve zatınla fena bularak uyu peki niye dememiş nefsinle fena bularak uyu ha, demek oraya gelmek için evvela <gülüyor> fenayi efal, fenayi esma fenayi sıfat, fenayi zat zatınla fena bularak uyu, bunları geçmiş olacak kişi ve zat mertebesine gelecek, zatı ile bile fena bulacak peki ne olacak o zaman yani kendi zatının hakka ait olduğunu idrak etmiş olacak kendinde olan zat mertebesinin zat tecellisinin yani ben ben dedi bir zatımız var ya, bir kimlik dediğimiz bizim fiillerimiz var, zahit isimlerimiz var sıfatlarımız var bir de bunların topluluğu olduğu bağlandığı merkez var zatımız var <gülüyor> ondan da fena bularak yani fena da uyu ki kalktığın zaman bakabilah da olasın hükmülü Anlaşıldı mı? Bir toplu olarak cümleyi tekrar okuyalım. Ya Gavs-ı indimde avam gibi uyuma. Bir, ki beni görürsün ancak o zaman. Dedim ki Ya Rabbi, indimde nasıl uyuyayım? Dedi ki, cismin lezzetinden sıyrılarak birinci şartı, nefsin şiddetli arzularından sıyrılarak, ruhun kaymasından sıyrılarak ve zatınla fena bularak uyu. Yani uyuyacaksan böyle uyu demek istiyorum. Işte. Artık ona uykuda denmez zaten, duhate denir. Yani. Ve dedi ki devam ederek yazalsa adam dedim lebey ya Rabbı arş azim ya yüce arşın Rabbı buyur ne istersen söyle. Dedi ki Rabbel Kerim veya rahim. ve devam ederek dedi ki yağgaus ashabına kim sohbetimi isterse ona fakrı tavsiye ederim ashabına söyle olacak orada bir kelime olmuş Yağalısı ya ashabına söyle kim sohbetini isterse ona, Fakrı tavsiye ederim. Sonra fakrın fakrını sonra fakrın da fakrındaki fakrı. Böylece fakr halinde olanlar da benden başkası olmaz. Hadi bakalım. çıkabilirsen çık. Bir kadar müthiş sözler. Yavgı olsun. Ashabına Söyle. Yani müjdele. Onların içerisinden kim sohbetimi isterse. Var mı? Akın sohbetini isteyen içimizde. Demeyen var, <gülüyor> Demeyen var mı? E o zaman hadi bakalım. İsteme halinden geçmeyen. Ne geçer? <gülüyor> ya. Hadi bakalım. Şimdi Bunlar işte hepimizin üstümüze vecibe olmakta. Yani şuradaki cümlenin yükü. Yükü derken bu yük çok güzel bir yük. Keşke yükümüz hak yükü olsa. Emanet ağırlık manasında bir yük değil. Bu yüceltme manasında bir yük. Bu yükle ezilmeyen insan yükseliyor daha çok. Kim sohbetimi isterse. Yalnız bakın burada bir ayrıcalık var. Bir ayrım var. Şimdi herkes bir İslamın içerisinde Müslümanca yaşamak isteriz. Herkes bir İslam Müslüman olmak ister. Hatta gayrimüslimlerden bile Müslüman olmak isteyenler var. İşte uğraşıyorlar Allah gönüllerine göre versin, buldursun. Ama burada ashabına söyle, sohbetini isterse, bak, şerat dinimi isterse demiyor tahsis var burada çok özel özel kişilere, özel beyinlere özel gönüllere yapılan bir hitap bu. Ona fakrı tavsiye ederim. Peki fakr nedir? Zahiren fakir ne demek? Kim verecek? Zahiren fakir kime denir? Dinimizde ee, zekat veremeyecek ama zekat alabilecek kişilere fakir deniyor. Ama bunun yanında bir de miskin var. Miskin tabiri kimler için kullanılıyor? Hiçbir varlığı olmayan için. Yani ne ev ne bark, ne bir saat sonra yiyecek içecek hiçbir şey yok. Sırtında ne varsa o, her şey o. Buna miskin deniyor. Ama Azıcık biraz malı var ama zekat verecek ölçüleri tutmuyor. O zaman zekat alacak kimse hükmüne geliyor. Fakir o. Peki zekat alacak olan kimse, bakın şimdi biz hep kelimelerin dışında kalıyoruz. Zekat demek teşki edici, temizleyici demek değil mi? Ya. İşte o zekat hükmünü veren Allah'ın kendisi değil mi? Allah'ın hükmüyle verilen şey de teskiye edilmiş, temizlenmiş bir şey değil mi? İşte fakrın aldığı o zekat zahir manada bazı kişilerden alıyor idiyse de iki manada. ama dervişlik manasında zekat fakr Kimseye gelen zekat Allah'ın, bakın yani teskil edilmiş temiz ilmi demek. Ancak bunu fakir alabiliyor, bak. Yani ben zenginim diyen bunu alamıyor. Hametullah ile öyle derdi oğlum. Mangır istersen fakir kapısından gir. İlim istersen cehil kapısından gir. <gülüyor> İşte biz fakr kapısından giriyoruz. Hem ilahi varlık istiyoruz hem de ilim istiyoruz. Yani cehil kapısından da giriyoruz. İlim istiyoruz. Yoksa ilim kapısından girdiğim zaman sen alimsin derler vermezler bir şey adamı. İşte evvela <gülüyor> Cenab-ı Hak bize fakrı tavsiye ediyor. Yani birinci fakir. Bu nedir? Efal mertebesi itibariyle hiçbir varlığa sahip olmadığını şuuruna varması kişinin. Yani benim arabamdı, benim evimdi, benim işte şuydu buydu falan gibilerde kendiyle ilgili tapuda ismi üstünde olsun isterse o buranın şeysi o geçtikten sonra tapu başkasına geçiyor o gittikten sonra tapu ondan sonra yine başkalarına geçiyor yani bunların hepsi izafi tapuda kayıtlı olması izafi neden? hukuk çiğnenmesin diye işte münakaşa kavga sebebi olmasın diye orada yazılıyor ama orada o tapu onun olduğu ahirete kadar kıyamete kadar hep o kişinin malı hükmünde değil birinci fakir madde alemindeki yokluğunu idrak etmek sonra fakrın fakrını yani bizim e, Rab zububiyet mertebesi olan esma alemindeki isimlerimizin bize ait olan bütün isimlerimizin bize ait olmadığını bunlardan fakra düşmemiz. Yani e, hakka ait olduğunu idrak etmemiz bizim hiçliğimiz, fakirliğimiz manasında. Sonra fakrın, fakrındaki fakrı. Yani sıfat mertebesindeki sıfatlarımızın da hakka ait olduğunu, bizimle ilgili hiçbir varlığımız olmadığını Fakın Fakrın fakrındaki fakir böylece fakir halinde olanlar da benden başkası olma. Bakın daha ne desin, Yani daha daha ne kadar açsın? Hani cem ü cem -ül, cem, -ül, cem ile fetih ol evabı fida dedikleri de bu işte. Fakrın, fakrının fakrının fakrının fakrının fakrının fakrı ile böyle bir fakir halinde olanlar da benden başkası olmaz. Fiillerinden soyundu, isimlerinden soyundu, sıfatlarından soyundu, zatından da soyundu. Ama yine orada bir varlık var. Peki o ne? Ha, i̇şte o hakkın varlığından başka bir şey. Yani fakir halinde e, olanlar da benden başkası olmaz. Yani o varlık da haktan başkası değildir. Bu bilinir bilinmez, kendisi bilir kendisi bilmez yine ayrı konu. Ama mutlak manada bu üç fakrdan geçtikten sonra orada hakkın varlığından başka birisi olmaz. Tebbil edilmiştir. Buna diğer şekliyle e, e, esmai nefsiyeyi esmai ilahiyeye çevirmek. Her birerlerimiz başlangıçta bu bütün varlığımız dört mertebede olan varlığımızı kendimize ait deriz Ama sonra bunları birer birer birer birer soyunduğumuzda yani anlarız ki bizdekiler hepsi imiş. gerçek manada olan hakkın vardıymış Daha evvel kullandığımız bütün esma ilahi hakka etmiş, hayat, ilim, irade, kudret, kelam en azından yani en çok kullandıklarımız bunların hepsinin hakka ait olduğunu anladığımızda. O zaman bizdeki emaneti sahibine vermiş olmaktayız. İşte biz o emaneti sahibine verdikten sonra ha, sahibi de diyor ki ey kulum sen bunu hak ettin al bakalım bunlar gene senin malın. Ama benim namına kullanacaksın. Eskisi gibi nefsinin namına kullanmayacaksın bunları diyor. İşte makabillah dedikleri şey bu. Hakkın varlığıyla bakıyor olmak buna diğer ismiyle de hicret deniliyor. Haktan halka hicret. Yoksa Mekke'de Medine'ye hicret değil o. O da olacak tabii Suri manada. İşte bu şekilde onlardan benden başkası olmaz. Dedi ki ya kalsın ne mutlu sana mahlukatıma rauf olabilirsen ve ne mutlu sana onların hatalarını bağışlarsan Şimdi bunları böyle geçiyoruz bu kadarla ama daha bundan üzerinde konuşulacak pek çok şey var herkes kendi idrakine göre birçok şey ilave edebilir buraya işte çok da fazla durursak bitiremiyoruz devam edelim inşallah sürelerimizde malum Dedi ki, ya galsu azam. Bak, Cenab-ı Rabbül Alemin galsul azamına nasıl açık olarak konuşuyor hiçbir şey şüphe olmadan. İşte Cenab-ı Hak bütün kullarıyla konuşur. Ama kul yeter ki kendi kulağını ayar etsin evvela. Yani hak kanalını ayar etsin. Hani söylerler, her ne söz ki söylenir alemde Türkiye, Arap, Tut kulağın kim? Sanadır. Cümle dillerden hitap. Kuş öter. Zanneder ki kuş kendi kendine öter. Abi ki o kuşun şeysi insanadır. niyazı insana dönüktür. Yani kendi güzel sesini ona anlatır. O bülbülün güzel sesini idrak edecek bir kulak olmasa, insan gibi bir kulak olmasa. Niye ötüşün o bülbül ki? Yani kendi kendine. Bir başka varlık onun sesinin güzelliğini ayar değerlendirecek durumda değil ki <gülüyor> niye yatsın? Arkada kaldın. Kaldı. Şöyle ay sen <gülüyor> bir başka dedi, sen, ya, sen otur istediğin yer, yere otur buraya <gülüyor> başını kaldır. <kalkıyorsun. gülüyor> Zor zorlanıyorsun başını ağrıdi. Fatihmiş ya sete otur gel. <gülüyor> Ne mutlu sana, var rauf olabilirsem. Ne demek rauf? Hı, yükseltici. yükseltici. Hı? Ref-ref te -ref yükseltme manasına işte ref yükseldi yani ref-ref iki yükselme manasına var oldu. Yani iki makam yükselmesi şekliyle belirtiliyor India yani. Yükselebileceği yer nedir yani Gals'ın söylediği boynuna basarak O hadise ayrı bir hadise O çok üzerinde Durulması lazım gelen ayrı bir hadise Ondan biz epeyce bahsettik O konuya yanlış Bu mübarek Pirimiz için ya yanlış aksettirilmiş Ve bir başka şey var orada Anlaşmazlık bir, Çıkmaz çıkmazlar orada Yani Gerçi onlara göre çıkmaz de bizim anlayışlarımızda çıkmazlık var. O ayrı bir sohbet konusu lazım. Onu konuştuk epeyce zaten. Yani. Ne mutlu sana, mahlukatıma rauf olabilirse yani onlara hem merhamet edebilirsen ve de onları bulunduğu yerden de yükseltebilirsen diye yani mesele nedir zaten? Her birerlerimiz birbirlerimize kim ne biliyorsun onu ortaya koyması birbirinden de ifade etseniz. Yoksa bir kişinin ortaya çıkıp da konferans verir gibi işte bu din sohbeti hadi dağılalım çay içtik dağılalım gibi değil irfan sohbetleri karşılıklı istişare şekliyle olan sohbetlerdir ve biz de isteriz ki herkes o sohbete müdahil olsun. Yani tefekkürüyle o sohbet ne kadar yükseliyorsa herkes o şekilde idrakini yükseltebilsin. Ki o şekilde ancak mevzuya giriş yapılabilir ve kişiler de o oralara ayak basmaya başlamış olur. Yani yavaş yavaş kademini oralara çıkarmış olabilir. İşte kişinin gaye sadece kendisini yetiştirmesi değil, birlikte bir grup halinde yükselmek. Bir platformda oturduğumuzu düşünelim. Şimdi onun içerisinden birkaç kişiyi çıkarıp da yükseltmek olmaz. Platformla birlikte yani alt zeminle birlikte hepsiyle birlikte yukarıya çıkması lazım. İşte bunun zeminle birlikte yukarıya çıkması için eş değer yaklaşık akılların olması lazım. Eğer eş değer akıllar olmazsa akılların bir kısmı aşağıya çeker. Bakın. Bir kısmını yukarı çeker, o platform yükselmez, yükselirse az zor yükselir. Ama herkes yükselme şeyinde azinde idrakinde olursa, onun yükselmesi kolay olur. Ve ne mutlu sana onların hatalarını bağışlarsa. Şimdi burada <gülüyor> Ezan Muhammed okumuyor mu? Şeyde bitiyor az kaldı 40 45 dakika oluyor ne mutlu sana onların hatalarını bağışlarsan diyelim burada bırakalım Söyle devam edelim şöyle